Müslüman olmayıp dürüst, adaletli, yardımsever ve benzeri iyi hasretlere sahip olan bir kimsenin dünya diğer dünyadaki, yani ahiretteki durumu nedir demişler. Lütfen sorma cevap verin diye de ila ilave etmişler. Hocam, birinci şart iman. Hz. Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hak Peygamber olduğuna, Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğuna, İslam'ın hak din olduğuna iman etmeyen bir kimse Müslüman değildir, mümin değildir. Yani o ne kadar iyiliksever olursa olsun, ne kadar dürüst olursa olsun cennete gidemez. Onun gideceği yer yani kafir olarak olursa cehennemdir. Şimdi iki tane kafir var. Birisi iyi bir insan, yardımsever bir insan. İşte zinada etmez, içkide içmez, yalan da söylemez ama inanmıyor mesela. Tabi caizse tek eksi iman. Ha tek eksi iman. Bir tanesi var ki iman iman etmiyor. Ama yalan da var, içkisi de var, kumarı da var, zinada da var. İkisi de cehenneme gidecek ama ikisinin cezası aynı olmaz. Cehennem biliyorsunuz yedi tabakadır. Her tabakanın cezası. Yani cenab Hakk'ın Tabii. adaleti orada da Tabii. tecelli edecek. Evet.